Yusuf ile Züleyha. Ey kurtlar, kurtlar! Yusuf'u yiyen kurtlar! Ayağından su içer, pepesinden yumurtlar! Kardeşlerim! O zamana kadar kainata böyle güzel bir insan gelmedi. Öyle bir güzellik ki Doğan Aya doğdum diyor komple bütün takım yıldızları büyük ayı, küçük ayı, samanyolu ve hatta halley kuyruklu yıldızı bile esas duruşak için bu güzellik karşısında selam duruyorlar. Nasıl durmasınlar kardeşim? Yusuf bu. Güzellik o, dürüstlük o, cömertlik o, yiğitlik o. Ay o, yıldız o, gece o, gündüz o. İnsan bakmalara kıyamıyor, adeta bir güneş gibi gözleri kamaştırıyor. O güneş ama Süleyha da ay, ay parçası gibi yüzüne bakma doyamayacağın en güzel kirlok gibi. Daldaki elma, sudaki nergis, havada uçuşan leylak kokusu, bülbülün dilindeki gül, gülün içindeki gonca, dağ yolundaki yonca. Züleyha bu Züleyha, dünyada bir tek kişi yoktur ki Züleyha'yı görür görmez aşık olmasın malını, mülkünü, şanını, şöhretini terk etmesin. Yusuf Müstesna, o Yusuf ki evli diye Züleyha'ya bir an olsun dönüp bakmamış, o Züleyha ki Yusuf'a bakmalara doyamamış. ...öyle aşık olmuş, öyle aşık olmuş ki... ...yedi düvelin diline sakız olmuş. Gel gelelim, Yusuf'tan aşkına karşılık bulamayınca... ...ani kadınlık manevralarıyla Yusuf'un aklını başından almaya... ...gönlünü çelmeye çalışmış. Ama Yusuf'un gönlünü alan almış... Neticede onun kutsal bir vazifesi varmış. İnsanlara iyilik, doğruluk, güzellik kokuları dağıtmak üzere gönderilmiş. Netice itibarıyla bir erkek olarak Yusuf Züleyha'nın güzelliğini müşahede etse de adeta çelikten yapılmış simülleriyle duygularını intitaya uğratmayı başarmış. Ver de isterim. Yusuf'u iftirayla zindanlara attıran bu bedbaht kadın, aşkından erimiş, eprimiş gözünün feri sönmüş, beni bükülmüş, yüzüne bakma tırsıcan en korkunç bir cazı karısına dönüşmüş. Yusuf ise zindanlardan kurtulup Mısır'a sultan olmuş derken... Akabinde ve detayında Mısır'ı her türlü kalkındıran açlıktan ve kıtlıktan kurtaran Yusuf. Memleketimde aç hiç kimse kaldı mı diye sokakları dolaşırken ihtiyar bir dilenci kadına rastlamış. Yanına yaklaşmış. Neye ihtiyacın var kadın? Ne dilersin? Niye dilenirsin diye sormuş. Kadın başını kaldırmadan hiçbir şey dilemem. Ben gül yüzlü Yusuf'un dilencisiyim. Ömrüm boyunca onu diledim Var git başımdan Beni benimle beni aşkımla Beni Yusuf'umla baş başa bırak Yusuf Yavaşça eğilip Kadının yanına çökmüş Yusuf'u Kimden dilersin diye sormuş Kadın yine başını kaldırmadan Yusuf'u Yusuf'un Rabbinden dilerim deyince Gözleri dolmuş Yusuf'un Yusuf'un Rabbi onu sana verse ne yaparsın deyince bu defa Züleyha'nın gözleri dolmuş başlamış ağlamaya. Şu halimi görmüyor musun? İhtiyarladım. Eski Züleyha'dan bir eser kalmadı. Belim büküldü. Gözlerimin feri söndü. Yusuf beni bu halimle ne yapsın deyince Yusuf kadının başını elleriyle havaya kaldırmış ve o güzel sesiyle bana bak demiş kadın utanmış, bakamamış Yusuf bir daha tekrarlamış o şahane o güzeller güzeli sesine bana bak Züleyha bir an kafasını kaldırmış ve göz göze gelmişler o yıllardır aradığı sevgilisini karşısında gören Züleyha bir anda dili tutulmuş Yusuf diyebilmiş ...başka bir şey dememiş... ...kadının bu halini gören Yusuf... ...gözyaşları içerisinde... ...ellerini semaya açtı ve... ...yaradanına yakardı... ...ey alemleri yaratan Rabbim... ...beni kuyuya atıp öldü diyen... ...kardeşlerimi bağışladın... ...bana iftira atıp... ...zindanlara düşüren şu kadını da bağışla... ...çünkü... ...o bende senin... ...güzelliğini gördü... ...ona meftun oldu... ...onu... Lütfunla lütuflandır. Ona eski güzelliğini geri ver. Yusuf daha duasını bitirmeden hikmetinden sual olunmayan Rabbim o perde çıkmış ihtiyarlamış kadını bir anda 18'lik sekizlik taptaze Züleyha haline getirdi. Yusuf ile Züleyha öbür dünyada aşklarını Yusuf ebediyen ya yaşamak üzere son nefeslerine kadar birbirlerini sevmişler. Bütün hakiki sevenlere böyle evet. bir aşk nasibi olsun.